mukaddime Hamd az kullarının katlerini velayet nuruyla tezkiye eden nefislerini inayetin en güzeliyle terbiye eleyen irfan sahibi alimlere dirayet anahtarıyla tevhid kapısını açan Allah'a mahsustur. Salat ve selam koruyup gözeten, hakka teslimiyete davet eden ümmetine hidayeti gösteren bütün Resullerin seyyidi ve seyyidimiz olan Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun al ve ashabının üzerine olsun. Ey kardeşim Bilmiş ol ki dostlarından biri bana ledün ilmini inkar eden bir bilginden bahsetti. Bu ki güzide mutasavvıflar ona itimat ederler. Bu ilmi diğer ilimlerden daha üstün görürler. Bu ilmin peyderpey öğrenilmiş, çalışarak elde edilmiş kesbi ilimlerden daha güvenilir, daha sağlam ve kuvvetli olduğunu söylerler. Bu bilgin, mutasavvıfların Lelün ilmini bir türlü anlayamıyorum. Dünyada bir tek kişinin dahi kas ve talim, çalışarak kazanma ve öğrenme olmaksızın şahsi görüşü ve kalbi idrakiyle hakiki ilimden bahsedebileceğini zannetmiyorum diyormuş. Dostuma dedim ki, bu adam ilim tahsilinin yollarını anlamamış, insan ruhunun mahiyetini, vasıflarını, gaybi işaretleri ve meleküti ilimleri nasıl aldığını idrak edememiştir. Dostum bana, evet, bu adam ilim yalnız fıkıh, tefsir ve kelamdan ibarettir. Bunların ötesinde başka bir ilim yoktur. Bu ilimlerde talim ve tefakkuh olmaksızın elde edilemez diyor dedi. Ona dedim ki, peki... Öyleyse tefsir ilmi nasıl öğrenilecek? Kur'an-ı Kerim her şeyi kuşatan derin bir okyanustur. Onun bütün manaları ve tefsirlerinin hakikatleri halk arasında şöhret bulmuş kitaplarda yazılı değildir. Bilakis tefsir ilmi bu iddia sahibinin bildiklerinden başkadır. Dostum dedi ki, bu adam halk arasında meşhur olmuş kuşeyri, selebi ve maverdiye ait tefsir kitaplarının haricindeki tefsirlere kıymet vermiyor. Dedim ki, bu adam hakikat yolundan uzaklaşmıştır. Nitekim Sülemi tefsirinde diğer tefsir kitaplarında zikredilmemiş olan muhakkiklerin sözlerinin çoğunu toplamıştır. Bu tefsirde hakikatler daha açık bir şekilde izah edilmiştir. Bana öyle geliyor ki ilmi yalnız fıkı. Kelam ve tefsirden ibaret sayan bu adam, ilimlerin kısımlarını, tavsilatını, mertebelerini, hakikatlerini, zahir ve batınlarını bilmiyor. Cahilin bilmediği şeyi inkar etmesi adettendir. Bu iddia sahibi hakikat şarabını tatmamış, ledün ilmini anlamamış ki kabul etsin. Ben zaten onun bilmediği bir şeyi taklidi ve tahmini olarak kabul etmesine rıza göstermem. Dostum dedi ki, ben sizin ilimlerin mertebelerini tüm yönleriyle anlatmanızı, ledün ilminin hakikatini ortaya koymanızı, bu ilmi etraflıca açıklayıp ispat etmenizi istiyorum. Ben de anlatılmasını talep ettiğiniz bu ilmin izahı hakikaten güçtür. Fakat halet teruhiyemin müsaade ettiği, vaktimin el verdiği ve gücümün yettiği kadar bir başlangıç yapabilirim. Lafı uzatmak istemem. Çünkü sözün iyisi az ve öz olup, ''Çok şeye delalet edenidir.'' dedim. Aziz ve celil olan Allah'tan tevfik ve inayet dileyerek kıymetli dostumun bu arzusunu yerine getirdim. İLMİN üstünlüğü. Ey kardeşim! Bilmiş ol ki ilim nefs-i natıkanın insan ruhu eşyanın hakikatlerini niteliğiyle, niceliğiyle, cevheriyle ve zatıyla maddelerden mücerred olarak tasavvur etmesidir.'' Alim, eşyanın hakikatlerini kapsamlı bir şekilde kavrayan, idrak eden kimsedir. Malum bilgisi akla nakşedilen şeyin kendisidir. İlmin değeri malumunun değeri kadardır. Alimin mertebesi de ilminin derecesine göredir. Şüphesiz en değerli, en yüce, en faydalı bilgi sani ve mübdi olan Allah'ın bilgisidir. Allah'ı bilmeye tevhid ilmi, marifetullah denir. Bu ilmin tahsili bütün akıl sahipleri için zaruri olup Peygamber Efendimiz, ilim tahsili kadın erkek her Müslümana farzdır. Ayrıca bu ilmi elde etmek için yolculuğu dahi emretmiştir. Ve ilim Çin'de bile olsa gidip öğreniniz demiştir. Tevhid ilmiyle mücehez olan kimse alimlerin en faziletlisi olduğu için Allahu Teala onlara Kur'an-ı Kerim'de en üstün mertebede zikretmiş ve Ondan başka ilah olmadığına Allah, melekler ve adaletten ayrılmayan ilim sahipleri şahitlik ettiler buyurmuştur. Tevhid ilmi alimleri, enbiya ve onların varisi olan ulemadır. Bu ilmin özü ve mahiyeti itibariyle değerli, mükemmel olup, diğer ilimlere menfi, dışlayıcı bir nasarla bakmaz. Astronomi, astroloji vs. ilimler, fizik, kimya, Tevhid ilminin tahsili için bir ön hazırlık evveliyat hükmündedir. Bu ön bilgiler olmaksızın tevhid ilmi tahsil edilmez. Yeri gelince zikredeceğimiz gibi tevhid ilminden başka ilimler de doğar. Ey kardeşim, bilmiş ol ki ilim içeriği göz önüne alınmaksızın özü itibariyle bizzat değerlidir. Hatta sihir ilmi bile batıl olmasına rağmen bizzatihi değerlidir. Bu konuyu şu şekilde izah etmek mümkündür. İlim cehaletin zıttı olup cehalet zulmetin levazımatındandır. Zulmeti ise sükunun öyelerindendir. Sükün de ademiyete yakındır. Yokluk da delaleti ve batılın bulunduğu yerdir. cehalet Adem, ilimse vücut hükmünde olduğundan vücut Adem'den üstündür. Hidayet, hak ve nur, varlık zincirinin birer halkası olduğuna göre Varlık yokluktan, ilim de cehaletten üstün olmuştur. Çünkü cehalet körlük ve karanlık, ilim basiret ve nur gibidir. Nitekim, körle gören, karanlıkla aydınlık bir değildir. Ayet-i Kerimesinin sırrı, ''De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?'' şeklinde açıklamıştır. İlim cehaletten üstün olduğuna göre, cehalet cismi ilim ruhun vasıflarından olmuş olur. Öyleyse ruh, cisimden üstündür. Diğer bölümlerde sayacağımız gibi ilmin birçok kısımları vardır. Alimin de ilimlerin tahsilinde takip edeceği muhtelif yollar vardır ki bunları da ileride zikredeceğim. Ey kardeşim, ilmin üstünlüğünü açıkladıktan sonra senin ilimlerin mahalli, karargahı ve korunduğu levha olan insan ruhunu bilmen gerekir. Zira cisim ilim için bir mahal değildir. Çünkü cisimler sınırlı olup yazı ve nakışların dahi az kısmını taşıyabilir. Ruhsa bütün ilimleri hiçbir engel tanımaksızın kolay bir şekilde koruma ve taşıyabilme kabiliyetine sahiptir. Şimdi ruhu kısaca açıklamaya çalışacağım. Nefis ve insan ruhu. Ey kardeşim, bilmiş ol ki Allahu Teala insanı iki motelif şeyden yaratmıştır. Birincisi cisimdir ki bu zulmani, kesif yoğunluğu bulunan oluşma ve bozulmaya giren organik ve kimyasal bileşiklerden oluşan ve varlığının devamını harici faktörler olmaksızın sağlayamayan mürekkep bir yapıdır. Diğeri ise münir yani aydın idrak eden fail muharrik hareket ettiren müesir cisim ve organları tamamlayan müfret ve cevher olan ruhtur. Allah-u Teala cesedi vesim maddelerinden meydana getirdi ve kanın molekülleriyle büyüttü. Bu binanın temelini kurdu. Direklerini dikti. Etrafını sınırladı ve kendi emrinden mükemmel ruh cevherini onda zahir kıldı. Bu ruhla gıdaya ihtiyaç duyan, şehveti ve gazabı harekete geçiren, kalpte bulunan ve vücudun bütün arzularına duygu ve hareket dağıtarak hayatın devamını sağlayan kuvveti kastetmiyorum. Çünkü vasıflarını saydığım bu ruha hayvani ruh denir ki iz, hareket, şehvet ve gazav kuvvetleri onun askerindendir. Gıda isteyen, tasarrufa sahip, karaciğerde bulunan kuvvete ise tabi ruh denir. Sindirim ve boşaltım bunun evrindedir. Şekillendirme, üreme, büyüme, gelişme ve tabi kuvvetlerin hepsi bedenin hizmetindedir. Beden de hayvani ruhun hizmetindedir. Çünkü beden, kuvvetini hayvani ruhtan almakta, onun hareket vermesiyle iş görmektedir. Ben tek başına ruh kelimesini kullandığım zaman tezekkür, tahfiz, tefekkür, temyiz özelliği bulunan, kalbi ve akli idrake sahip, ilimleri kolayca öğrenen, soyut tasavvurları kavrama kabiliyeti olan mükemmel cevheri kastediyorum. Bu cevher diğer ruhların ve kuvvetlerin kumandanı olup, Gerek hayvani ruh, gerek tabiruh ruh ve beden onun evrindedir. Nefsi natıka da denen bu cevherin her meslek erbabına göre bir ismi vardır. Hükema, filozoflar bu cevheri nefsi natıka, Kur'an, nefsi mutmainne ve emri ru, mutasavvıflar, kalp diye isimlendiriyor. İttilaf isimlerdendir. Mana tek olup onda hiçbir ayrılık yoktur. Nefs-i natıka faal, idrak eden bir cevherdir. Biz ne zaman yalın halde ruh veya kalp kelimesini kullanırsak onunla bu cevheri kastederiz. Mutasavvıflar hayvani ruhu nefis olarak telakki eder. Nefis kelimesi şerati bu manada kullanılmıştır. Peygamber Efendimiz en azgın düşmanın nefsindir buyurmuştur. Bunu iki yanın arasındaki nefsindir ibaresiyle pekiştirmiş ve açıklamıştır. O, bu kelimeyle şefani ve gazabi kuvvetleri işaret etmiş ve bunların katen doğduğunu ifade etmiştir. Ey kardeşim! İsimler arasındaki farkları aldıktan sonra bilmiş ol ki, ehl-i tahkik, bu ruh cevherini muhtelif ibarelerle tarif ediyorlar ve bu meyanda farklı görüşler serdediyorlar. İlmi cederle meşhur olan kelamcılar ruhu cisim olarak addediyorlar ve o bu kesif cisme nazaran daha letif bir cisimdir diyorlar. Ruhla cisim arasında letafet ve kesafet farkı görüyorlar. Bazıları ruhu ara sayıyor, bazı tabipler bu görüşü benimsiyor, bazıları da ruhu kan zannediyor. Bu şahı sardar görüşleri ve de kusurlu nazarlarıyla elde ettikleri bilgilerle kanaat edip diğer ihtimalleri araştırmadılar. Ey kardeşim! Bilmiş ol ki ruh, cisim, araz ve cevher olmak üzere üç kısımdır. Hayvani ruh, latif bir cisimdir. O, kalp fanusuna konmuş, yanmakta olan bir lamba gibidir. Kalp de, göğsün içinde muallak bir vaziyette duran konik şekli kastediyorum. Hayat, bu lambanın ışığı, kan yağı, his ve hareket nuru, şehvet hareketi, gazap dumanı, gıdaya ihtiyaç duyan ve karaciğerde bulunan kuvvet onun hizmetçisi, bekçisi ve vekilidir. Bütün canlılarda hayvani ruh mevcuttur. Şunu da ilave edeyim ki insanın kendisi cisim olup eserleri arazdır. Hayvani ruh ilimleri kavramaya güç yetiremez. Boru her şeyi en güzel ve de sanattı bir şekilde yaratan Allah'ı ve onları nasıl yarattığını idrak edemez. Varlığı bedenin varlığına bağlı bir hizmetçidir ki bedenin ölmesiyle birlikte ölür. Kandaki mandelerin oranı arttığı takdirde hararetin yükselmesiyle bu oran eksildiği takdirde ise soğuğun artmasıyla bu lamba söner. Lambanın sönmesi bedenin ölmesi demektir. Bari Teala'nın hitap ettiği ve mükellef saydığı buru değildir. Çünkü karada, denizde yaşayan bütün hayvanlar mükellef olmadıkları gibi emirlere muhatap da değillerdir. İnsanın mükellef ve ilahi hitaba muhatap oluşu, kendisine özgü, fazladan bulunan başka bir şeyden dolayıdır ki, bu da nefs-i kadır. Zira, de ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ey nefs-i mutmainne, Rabbini razı edecek bir halde ve sen de Rabbinden razı olacak bir vaziyette ona dön. Ayetleri meseleye açıklık getirmesi yönünden dikkat çekicidir. Bari Teâlâ'nın emrinden dediği buru, cisim veya araz olamaz. O aklı evvel, lev, kalem kavramları gibi duyu organlarıyla hissedilmeyen ancak akılla kavranabilecek bir cevher bir ziyadır. Bize göre ru, cevherlere ait vasıfları kabul edip bozulmayan, dağılmayan, ölmeyen, bilakis şeratin bildirdiği gibi bedenden ayrılan ve kıyamet günü ona dönmeyi bekleyen bir şeydir. Felsefi ilimlerdeki kesin diller ve açık ispatlarla doğrulanmıştır ki nefsi natıka, cisim ve araz olmayıp tam aksine sabit, daimi ve bozulmayan bir cevherdir. Biz zikredilen delil ve ispatları yeterli gördüğümüz için başkaca tekrara gerek görmüyoruz. Bu konuda geniş kapsamlı bilgi edinmek isteyenler ilgili kitaplara başvurabilirler. Biz usulümüzde sadece akli buhranlarla yetinmiyor ve meselelere insani bir gözle bakıyor, açık seçik hakikatlere dayanıyoruz. Allahu Teala ruhu bazen emrine, bazen de zatına izafe ederek ona kendi ruhumdan üfledim. De ki, ruh Rabbimin evrindedir. Biz ona ruhumuzdan üfledik gibi ayetlere Kur'an-ı Kerim'de yer vermiştir. Allahu Teala cisim ve araz olup Bozulan, zeval bulan, değişen şeyleri zatına nispet etmekten münezzehtir. Peygamber Efendimiz ruh hakkında, ruhlar teçhiz edilip sıralanmış askerlerdir. Şehitlerin ruhları yeşil kuşakların kursaklarındadır buyurmuştur. Araz, cevherlerin yok olmasından sonra varlığını devam ettiremez. Çünkü o bizatihi kaim değildir. Malum olduğu üzere cisim, madde ve surette terkibi, bileşim kabul ettiği gibi tahlili de çözülme kabul eder. Ayetlerden, hadislerden ve akli buhranlardan anladığımıza göre nefs-i natıka canlı, mükemmel bir cevher olup, imanın sağlamlığı veya bozukluğu ondan doğar. Tabiru, ruh, hayvani ruh ve bütün bedeni kuvvetler onun askerlerindendir. Bu cevher, mevcudatın hakikatini, malumatını suretini onların zahiriyle ve zatıyla meşgul olmak olmaksızın kavrar. Nefs-i natıka, şeytan ve melekleri görmeksizin onların mahiyetini nasıl kavruyorsa, aynı şekilde hiçbir insanı görmeksizin insanın hakikatini bilmeye muktedirdir. Şeytan ve melek gibi varlıkların hissi olarak bilinmesinin zorluğuna rağmen nefs-i bunları görmeye ihtiyaç dahi duymadan idrak eder. Mutasavvıflardan bazıları bedenin gözü olduğu gibi kalbin de gözü vardır. İnsan zahiri şeyleri bedeni göze, eşyanın hakikatini ise kalbi göze görür derler. Peygamber Efendimiz her abidin kalbinde iki göz vardır ki onlarla gaybı idrak edebilir. Allah bir kuluna hayır murad ederse o kulun bedeni gözlerle göremediği şeyi görebilmesi için kalbi gözlerine açar buyurmuşlardır. Nefs-i bedenin ölmesiyle ölmez. Çünkü Allahu Teala onu kendi kapısına çağırmakta ve ona Rabbine dön diye hitap etmektedir. Onun bedenden yüz çevirip ayrılmasıyla tabi ve hayvani kuvvetlerin tesiriyle ortaya çıkan haller atıl ve vaziyet alır, hareket söner. İşte ölüm denilen hadise budur. Bu sebeple mutasavvıflara tabi ve hayvani ruha nazaran nefs-i daha çok itimat ediyorlar nefs bari Teala'nın emrinden olduğu için bedende bir yabancı, garip gibidir. Yüzü daima aslına ve döneceği yere doğrudur. Beşeri kirlerle kirlenmediği ve kuvvetli olduğu takdirde daha çok ilahi kaynaktan istifade eder. Ey kardeşim! nefs bir cevher, bedenin de onun için hazırlanmış bir mekanı olduğunu öğrendin. Bedenin araz olduğunu, cevher olmaksızın mevcudiyetini devam ettirmeyeceğini anladın. Yine bilmiş ol ki cevher bir mahalde sürekli bir şekilde kalamaz. Öyleyse beden ruh için daimi bir mekan değildir. Bilakis onun geçici bir müddet kullandığı bir alet ve merkebidir. Ruh bedenin cüzlerine bitişik olmadığı gibi onlardan ayrı da değildir. Belki bedene ilişerek onu aktif bir hale getirmiş ve feyizlendirmiştir. Ruhun nurunun zahir olduğu ilk yer dima, beyin olup burası onun kendisini gösterdiği ona has bir karargahtır. Ruh dima'nın ön kısmını bekçi, ortasını vezir ve müdür, arka kısmını hazine ve hazinedar eylemiştir. Bedenin bütün cüzlerini ve kendisine yaya ve atılı asker kılmıştır. Hayvani ruhu hizmetçi, tabi ruhu vekil yapmış, bedeni merkep, dünyayı meydan, hayatı meta ve mal, hareketi ticaret, ilmi kazanç, ahireti maksat ve dönüş yeri, şerati yol ve kaynak, nefse emmareyi gözcü ve koruyucu, nefsi levvameyi tembihçi, duyuları casus ve kontrolcü, dini zırh, aklı üstad, hissi talebe kılmıştır. Bunların hepsinin ötesindeki gözetleyici alemlerin Rabbi olan Allah'tır nefs bu sıfatları ve aletleriyle kesif olan bedene orada kalmak için gelmemiş, ona bitişmemiş, belki ona hafifçe ilişerek ifade kazanmış, onun vecihini bari Teâlâ'ya yöneltmiştir. nefs belirli bir müddet bedende kalıp ona anlam vermesi ve fayda sağlaması takdir olunmuştur. O bu zaman zarfında bu kısa seferinde sadece ilim tahsiliyle meşgul olur. Çünkü ilim, onun ahiretteki ziynetidir. Mal ve evlatlar da bu dünyanın ziynetidir. Nitekim mevcut olan her şeyin belirli bir vazifesi vardır. Göz görülebilecek şeyleri görmek, kulak sesleri duymak da görevlendirilmiş, dil kelimeleri telaffuz etmeye müsait bir surete yaratılmıştır. Bunun gibi hayvani ru, şehevi ve gazabi lezzetleri ister. Tabi o yeme ve içmeden hoşlanır nefs-i natıka, ömrü boyunca ilimle meşgul olmayı arzu eder. Bedenden ayrılık vakti gelinceye kadar ilimle bezenir. Şayet ilmin haricinde bir hal kabul ederse, onu kendisi istediği ve sevdiği için değil, bedenin mahsat icabı kabul eder. Ey kardeşim! insan ruhunun hallerini, bedenin ölümden sonra varlığını devam ettirdiğini, ilme olan aşkını ve arzusunu öğrendikten sonra, Artık senin ilmin kısımlarını bilmen gerekir. İlmin kısımları. Ey kardeşim, bilmiş ol ki ilim şer'i ve akli olmak üzere iki ayrılır. Fakat hakiki alimler nazarında şer'i ilimlerin çoğu akli, akli ilimlerin çoğu da şer'i'dir. Eşyayı bu şekilde kavramak için nurani bir bakış açısına sahip olmak gerekir. Nitekim Allahu Teala Allah kime nuru vermemişse onun nuru yoktur buyurmuştur. 1. Şer'i ilimler. Şer'i ilimler iki kısma ayrılır. A. Asli ilimler. İlmi usul. B. Fer'i ilimler. İlmi furu. A. Asli ilimler. Bunlar da üç kısma ayrılır. 1. Tevhid ilmi. Bu ilim Allahu Teala'nın zatını ve sıfatlarını zati, fiili, kadim araştırır. Ayrıca Nebilerin suretini, imam ve sahabelerin yaşantısını inceler. Hayat, ölüm, kıyamet, ölümden sonraki diriliş, aşır ve ruyetullah gibi akaidi meselelere açıklık getirmeye çalışır. Bu ilimle meşgul olan alimler önce Kur'an-ı Kerim'den ayetlere, sonra sırasıyla hadislere, akli delillere ve kıyasi burhanlara dayanır. Kelamcılar, mutasavvıflar ve sair zümreler adi ve cedeli kıyasın öncüllerini cevher, araz, delil, nazar, istidal, hüccet gibi terimleri mantıkçılardan almışlar fakat yerli yerinde kullanmamışlardır. Her biri bu kavramlara muhtelif manalar yüklemiş ve hatta cevher kavramı hikemâ nazarında farklı, mutasavvıflar ve kelamcılar nezdinde farklı bir şeyi ifade eder hale gelmiştir. Bu risaleyle maksadımız, zümrelere göre lafızların manasını araştırmak olmadığı için bu konuyu uzatmayacağım. Tevhid ilmi ve kelamla uğraşan âlimlere mütekellimun ismi verilir. Tevhid ilmi, kelami meseleleri de içerdiğinden daha çok kelam ilmi olarak bilinir. 2. Tefsir ilmi Kur'an-ı Kerim eşyanın en muazzamı, en yücesi, en azizi, en vazı yani açık olanıdır. Bununla birlikte onda her aklın kavrayamayacağı bir takım müşkül noktalar vardır ki onları ancak Allahu Teala'nın fehim, ince kavrayış verdiği kimseler anlayabilir. Zira Peygamber Efendimiz Kur'an'ın her ayetinin bir zahiri, bir de batını vardır. Ayrıca her batının da yedi veya dokuz batını vardır ve Kur'an harflerinden her birinin bir anlamı, her anlamının da işaret ettiği bir şey vardır buyuruyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün ilimlerle görünen, görünmeyen, büyük küçük akli ve hissi mevcudatan haber vererek ''Yaş ve kuru her şeyi kitabı mübindedir.'' buyurmakta ve aklı selim olanlar onun ayetlerini derinlemesine düşünsünler ve ibret alsınlar diyerek insanları tefekkür ve tezekküre davet etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in tefsir edilmesi zor bir iş olduğundan hiçbir müfessir tam olarak onun hakkını verememiş, Okdesini çözememiştir. Evet, bütün müfessirler gücü yetti, aklı erdi, ilimlere vukufiyet nispetinde onu izaha çalışmışsalarda fakat hiçbir kamil manada hakikati söyleyememişlerdir. Tefsir ilmi, asli, fer'i, şer'i ve akli ilimleri kılavuzluk eder. Müfessir, Kur'an'a lugat, istiare, lafızların terkibi, nahiv kaideleri, Arapların örf ve adetleri, ehli hikmetinin fiilleri, mutasavvıfların sözleri cihetinden bakmalı ki onun tefsirinin hakikatine yaklaşmış olsun. Müfessir Kur'an'a tek yönden bakmakta yetinir ve bir tek ilme göre açıklamaya giderse onun sırrını çözemez. O müfessire ilmi ve imani delilleri izah etmek gerekir. 3. Hadis ilmi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arap ve Acem'in en fasihidir. O, Allahu Teala tarafından kendisine vahyedilen bir muallim, akli ve ulvi ve sufli meselelerin hepsini kavrayan, her sözü, hatta her kelimesi esrar okyanuslarını ve rumuz hazinelerini ihata eden bir kişiydi. Bu sebeple ondan gelen haber ve hadislerin bilinmesi ve izahı çok mühimdir. Bir kişi nefsini şeriate tabi kılıp, edeplendirmeden, Şeriatin ölçüleriyle kalbindeki sapkınlıkları zail etmeden nebevi hadisleri kavrayamaz. Eğer bir kişi tefsir ilmi ve hadislerin tevili hakkında konuşmak, sözlerinde isabetli olmak istiyorsa, lugat ilmini tahsil etmeli, nahiv ilmini derinleştirmeli, irap cümle çözülmesi sahasında uzman olmalı, sarf ilmine vakıf olmalıdır. Çünkü lügat ilmi diğer ilimlerin tahsili için bir basamak ve merdiven mesabesinde olup onu bilmeyen kimse başka ilimleri öğrenemez. Şüphesiz yüksek bir yere çıkmak isteyen kimsenin önce merdiveni kullanmasın gerekir. Demek ki ilim tahsil etmek isteyen kişinin lügavi kaideleri bilmesi şarttır. Lügat ilminin tahsilinde önce edattar sonra mücerret ve mezit fiiller öğrenilir. Bu ilimle meşgul olanlar Arap şiirini, özellikle de bunlardan cahiliye devrine ait olanları incelemelidir. Çünkü bu şiirler insanın ofkunu genişletmesi ve ruhunu okşayışının yanı sıra fesahat ve belagat açısından büyük önem arz eder. Bunlara ilaveten nahiv ilminin de öğrenilmesi lazımdır. Çünkü lügat ilmi için nahiv bilgisi, altın ve gümüş için mihenk taşı, felsefe için mantık, şiir için aruz, Kumaş için metre, tahıl için ölçmek mesabesindedir. Malumdur ki ölçülmeyen bir şeyin eksik veya fazla olduğu bilinemez. Lügat ilmi hadis ve tefsir ilmine giden bir yol, tefsir ve hadis ilimleri de tevhid ilmine varmada birer kılavuz gibidir. İnsanların felaha ermesi, ahiret korkusundan kurtuluşu ancak tevhid ilmiyle mümkündür. B. Fer'i ilimler İlimler ya nazari olur ya da ameli olur ki asli ilimlere nazari ilimler, fer'i ilimlere de ameli ilimler denir. Fer'i ilimler 3 kısma ayrılır. 1. Hakkullah. İnsanın Allahu Teala'ya karşı vazifelerinden yani ibadetlerden bahseden ilimdir. Taharet, salat, zekat, cihat, hac, zikirler, bayram namazları, çeşitli farzlar ve nafileler bu gruba girer. 2. hakul İbat İnsanın insana karşı vazifelerinden, hak ve hukuktan, örf ve adetten bahseden ilimdir. Muamele ve mukademe, sözleşme olmak üzere iki sahada cereyan eder. Alım-satım, ortaklık, bağış, borç verip alma, kısas ve diğer cezalar, muamelat, nikah, talak, köle edinme ve azad etme, miras gibi sözleşmeler, muakedat kısmına girer. Hakkullah ve Hakkul ibadet olarak nitelendirdiğimiz insanın Allah'a ve de insanın insana karşı durumundan bahseden ilimlerin bu iki kısmına fıkıh denir. Fıkıh, herkes için gerekli, faydalı bir ilimdir. 3. Hakkul Nefis Ahlak ilmi Ahlak ya kötü huylardır ki bunların terk edilmesi gerekir, yahut iyi huylardır ki bunları elde etmek Ruhları bu güzel huylarla tezyin etmek lazımdır. İyi ve kötü huyların hepsi Allahu Teala'nın kitabında ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde zikredilmiş olup iyi ahlak sahibi olan kinselerin cennete gireceği bildirilmiştir. 2. Akli ilimler. Akli ilimlerin öğrenimi güç olup bunlarda hataya düşmek mümkündür. Bunlar da üç aşamadan ibarettir. 1. Riyazi ve mantıki ilimler birinci aşamayı oluşturur. Riyazi ilimlerden olan hesap ilmi, aritmatik sayılarla, hendise ilmi, geometri, şekil ve oranlarla uğraşır. Coğrafya, astronomi ve astroloji ilimleri de riyazi ilimler kategorisindedir. Yıldızların durumunu gözetleyerek, mahlukların talihlerine dair hükümler çıkaran nücum ilmiyle sesleri inceleyen musiki ilmi de bunlara dahildir. Mantıki ilimlerle, tasavvurla idrak edilebilir eşyanın hat, tarif ve rüzumunu inceler, deney ve gözlemle elde edilmiş bilgileri, bürhan ve kıyaslar doğrultusunda araştırır. Mantık ilmi, metodolojik olarak önce kavramları, sonra sırasıyla konu ve yüklemleri, önermeleri, kıyas ve kıyasın bölümlerini tetkik eder ve mantığın gayesi olan sonuca varır. 2- İkinci aşamayı tabi ilimler oluşturur. Bu ilimlerle meşgul olanlar mutlak cismin mahiyetini, alemi oluşturan unsurları, cevher ve arazları, hareket ve sükûnu, gök cisimlerinin durumunu, müessir ve mütesir şeyleri inceler. Bundan başka mevcudatın mertebelerini, ruh ve mizaşların kısımlarını, duyuların kemmiyetini, mahsusatın, hissedilenlerin nasıl doğru anlaşılabileceğinin keyfiyetini araştırır. Sonra bu ilim hekimlik bilgisini bedenlere sirayet eden hastalıkları bu hastalıkların tedavisini ve bu tedavide gerekli olan ilaçları araştıran tıp ilmini incelemeye sevk eder. Ayrıca tabi ilimlerin bir kısmını da ulvi eserler ilmi, ilmi asarı ulviye, madenler ilmi ve eşyanın özelliklerini tanımak oluşturur. Bir de kimya ilmi vardır ki, içinde maraz taşıyan maddeleri ve madenlerin organik dokusundaki boşlukları inceler. 3. Üç, üçüncü aşamadaki ilimler diğerlerine göre üstün bir mevkiye sahiptir. Bu ilimler önce mevcudatı, bunların vacip ve mümkün olarak taksimini, sonra saniye teâlânın zatını, sıfatlarını, fiillerini, emirlerini, hükümlerini ve bunların ne şekilde yürüdüğünü, Mevcudatın yaratılışını tatkik etmesinin yanı sıra ulvi varlıkları, cevherleri, selim akılları, kameli ruhları, melek ve şeytanları araştırır. Ayrıca nebileri mucize ve kerametlerini, mukaddes ruhların hallerini, uyku ve uyanıklık durumlarını inceler. Tılsım ve büyü de bu ilimlerin bölümlerindendir. Tabii ilimlerin tafsilatı ve dereceleri pek çok olup uzun izahlara ihtiyaç vardır. Lakin biz bunlara kısaca temas etmenin yerinde olacağını düşündük. Tasavvuf ilmi, Ey kardeşim, bilmiş ol ki akli ilim mahiyeti itibariyle müfret yani yalın olup, mürekkep, kompleks ilim bundan doğar. Mürekkep ilim tasavvuf ilmidir ki bu ilim diğer ilimleri ihtiva eder. Tasavvuf ilmi, mutasavvıfların vakit, sema, vecd, sevk, sekir, sav, ispat, Fena, velayet, irade itibariyle isimlendirdikleri şey ve müritlerin vasıflarından, makamlarından yani hallerinden bahseder. Biz bu risaleyle ilimleri ve kısımlarını özet bir şekilde saymaya murad ettiğimiz için yapılan açıklamaları yeterli görüyoruz. Bu ilimlerden başka bir kitabımızla bahsedeceğiz. Ayrıca konu hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyan kimseler diğer kitaplara müracaat edebilirler. İlimlerin kısım ve adetlerine dair söylediklerimizden sonra yakinen bilmiş ol ki bu ilimlerin iyice anlaşılması için bir takım şartlar gerekir. Biz şimdi bu şartları ve ilim tahsilinin yollarını açıklayacağız. İlim tahsilinin yolları. Ey kardeşim, bilmiş ol ki ilimler iki yolla elde edilir. Bunlardan birincisi insani, diğeri rabbani öğrenimdir. 1 İnsani öğrenim. Bunun belli bir yolu ve mesleği vardır. Bu da iki türlü olur. Birincisi, harici faktörlerle yani öğrenmeyle elde edilir. Diğeri ise dahili faktörlerle yani tefekkürle meşgul olmakla tahsil edilir. Tefekkürle taallün öğrenme eşdeğer olup, taallün bir kişinin herhangi bir alimden istifade etmesidir. Tefekkür ise insan ruhunun külli rutan istifadesidir. Külli ruh, tesir ve talim bakımından tüm ülema'dan daha üstündür. İlimler, toprağa gömülü tohum, okyanus dibindeki mücevher ve maddedeki cevher gibi ruhlarda kuvve halinde vardır. Talim, bu cevherin kuvveden fiile çıkması için çabalamak, yani dua etmektir. Talim ise onun kuvvetten fiile çıkmasıdır. Bunun içindir ki talebenin ruhu, muallimin ruhuna benzer. Belli bir oranda ona yaklaşır. Alim faydalandırma bakımından bir çiftçi gibidir. Talebe ise istifade etme açısından toprağa, ilimse kuvve halindeki tohuma ve her an büyüyen fidana benzer. Talebe ilimde kemale erdiğinde meyveli bir ağaç ve okyanustan çıkarılmış bir mücevher gibi olur. Bedeni kuvvetlerin ruha galebe çalmasıyla öğrenim süresi uzar. Bu iş çok meşakkatli bir hal alır. Eğer akıl nuru heva ve heveslere galip gelirse, talebenin birazcık tefekkürü dahi onu birçok öğrenim zahmetinden kurtarır. Akıl nuruyla aydınlanmış ruh, atıl ruhların bir yılda kavrayamayacağı hakikatleri bir saatlik tefekkürle elde edebilir. Demek ki bazı insanlar ilimleri taallümle, bazıları da tefekkürle öğreniyor. Fakat taallüm için de tefekkür şarttır. Çünkü insan cüz'i ve külli şeylerin hepsini bütün ilimleri taallümle elde etmeye kadir değildir. Bilakis taallümle elde ettiği bazı şeyleri tefekkürle çoğaltır. Malumdur ki nazari ilimlerin ve ameli sıfatların pek çoğu hükümanın keskin zekası ve de üstün dehasıyla fazlaca talim olmaksızın ortaya konmuştur. İnsanlar kendisine öğretilen bilgiler ışığında harici bilgileri kavrayamamış olsaydı, İnsanoğlunun ilmini tamamlaması hayli uzar, kalplerdeki cehalet karanlığı devam ederdi. Zira insan cüz'i ve külli meselelerin hepsini talimle öğrenemez. Bilakis bunların bazısını tahsil yoluyla, bir kısmını da görgüyle öğrenip, akıl yoluyla bunlardan çıkarsamalar yapar. Nitekim alimler bu şekilde hareket etmişler ve ilmi disiplinler böylece temellenmiştir. Mesela bir mühendis, ömrü boyunca ihtiyaç duyacağı mesleğiyle alakalı bilgilerin hepsini değil, sadece genel kaideleri öğrenir. Talih meseleleri kıyas ve tefekkürle halleder. Keza bir tabip hastalıkların tedavi ve ilaçlarını tüm teferruatıyla öğrenmeyip, hastanın mizajını göz önünde bulundurarak genel prensiplerin ışığında hastalığı tedavi eder. Yine aynı şekilde münencim, nücum ilminin umumi kaidelerini öğrenip bu minval üzere düşünerek yıldızlara dair muhtelif hükümler çıkarır. Fakih ve Edifler de bu yolu takip eder. Hatta bu durum çeşitli sanatlarda kullanılan aletlerin icadında da böyledir. Mesela bir kişi bilgi hamurunu tefekkürle yoğurarak çalgılı aletlerden biri olan odu yapmış, Başka birileri bundan yola çıkarak muhtelif çalgı aletleri geliştirmiştir. Kısaca diyebiliriz ki bedeni ve nefsani sanatların başlangıcı talimle bunların kompleksi bir hale gelmesi tefekkürlü olmuştur. Fikir kapıları ruha açıldığı zaman insan arzuladığı şeyi bilgi ve sezgi yoluyla nasıl elde edebileceğini bilir. Binaenaleyh insanın gönlü açılır, basireti artar. Bu nedenle fazla uğraşmaksızın ve yorulmaksızın ruhunda kuvve halinde bulunan şeyleri fiile çıkarır. 2. Rabani öğrenim. Rabani öğrenim de iki kısımda incelenir. 1. Vahi ile öğrenim. Ruh kemale erdiği zaman bazı hırs ve fani emeller gibi beşeri kirler yok olur. Böylece ruh ve cihini menşeine yani Bari Te Alaya çevirir. Onun cömertliğine, inayetine ve nuru'nun feyzine iyice güvenir. Allahu Teala bu vasıfları haiz ruha inayeti ve rahmetinin en güzeliyle tam olarak yönelir. Ona ilahi bir nazarla baktığı için onun kendisine adeta üzerine bütün ilimlerin akşettiği bir levha edinir. Böylece külli akıl, muallim, bu kutsi ruhta onun talebesi olmuş olur. Bu surette kutsi ruh, hiçbir talim ve tefekkür olmaksızın bütün ilimleri öğrenir. Allahu Teala sana bilmediklerini öğretti şeklindeki beyanın bu gerçeği doğrular mahiyettedir. O halde nebilerin ilmi diğer insanların ilmine nazaran daha üstündür. Çünkü onların ilmi hiçbir vesileyle ve vasıta olmaksızın doğrudan doğruya Allahu Teala'dan hasıl olmuştur. Hz. Ademle ile melekler arasındaki kıssa meseleye açıklık getirir mahiyettedir. Bilindiği üzere melekler ömürleri boyunca ilim öğrenmişler, birçok ilmi hakikatleri bulmuşlar ve hatta mahlukatın en âlemi, mevcudatın en ârifı olmuşlardı. Oysa Hz. Adem hiçbir ilmi bilmiyordu. Çünkü o ana kadar herhangi bir muallimle karşılaşmamış, ilim tahsil etmemişti. Bu sebeple melekler büyüklük tasladılar, gururlanıp kibirlenerek, biz seni hamdla tesbih ve takdis ediyoruz dediler. Eşyanın hakikatini bildiklerini söylediler. Adem kalbinden bütün mükevvenatı kovmuş bir vaziyette Halık'ın kapısını çaldı. Ondan yardım diledi. Allahu Teala da Adem'e bütün isimleri öğretti ve meleklere eşyayı göstererek Eğer sözünüzde sadıksanız bunların isimlerini bana söyleyin dedi. Bunun üzerine meleklerin Adem'in indinde de dereceleri azaldı. Melekler ilimlerinin yetersizliğini fark etti. Gurur tekneleri kırıldı ve aciz denizinde boğuldular. Rabbine seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir ilmimiz yoktur dediler. Allahu Teala Adem'e hitaben ey Adem onların isimlerini bunlara söyle dedi. Adem de ilmin sırlarını ve işin hakikatini onlara birer birer anlattı. Böylece aklı selim olanlar indinde kaynağını vahiyden alan gaybi ilmin kesbedilen ilimden daha eftal, daha mükemmel olduğu anlaşıldı. Vahyi ilim nebilerin mirası, Resullerin hakkıdır. Efendimiz Hz. Muhammed'den sonra vahiy kapısı kapanmış olup bu sebeple ona Hatemül Enbiya denmiştir. O Araf ve Acem'in en fesihi, insanların en alimidir. Bu hususla ilgili beni Rabbim terbiye etti. Böylece edebimi ne güzel eyledi. En aliminiz ve Allahu Teala'dan en çok haşiyeti duyanınız benim buyurmuşlardır. O insanlığı talim ve talimle meşgul olmaksızın ilimleri rabbani öğrenimle elde etmiş olduğundan onun ilmi en mükemmel, en kuvvetli ve en üstündü. Allahu Teala buna işarette ona müthiş kuvvetlere sahip olan öğretti buyurmuştur. 2. İlhamla öğrenim. İlham Külli ruhun saflığına, kabiliyetine, istidadına göre insan ruhunu uyarmasındır. O, vahyin kısmi bir yansımasıdır. Vahiy, gaybi halleri ayan beyan tezahür etmesi olup, ilhamla gaybi şeylere kapalı bir tarza işaret edilmesidir. Vahiden hasıl olan ilme nebevi ilim, ilhamdan hasıl olan ilme de ledünni ilim denir. Ledün ilmi, gayb lambasından ışıyan latif, Saf ve celalı bir kalbe düşen ziya gibidir ki bari te alayla ruh arasında hiçbir vasıta olmaksızın elde edilir. Bu ilimler külli ruh tarafından malumdur ve onda mevcuttur. Külli akıl külli ruhtan daha üstün, daha mükemmel, daha kuvvetli olup bari te alaya daha yakın olduğu için külli ruhun külli akla nisbeti havanın ademe nisbeti gibidir. Külli ruhtan sair mahlukata nispeten daha aziz, daha latif, daha üstündür. Bu sebeple külli aklını feyiz saçmasıyla vahiy, külli ruhun aydınlamasıyla da ilham doğar. Öyleyse vahiy enbiyanın süsü, ilham evliyanın ziynetidir. Nasıl ki ruh akıldan, veli nebiden derece bakımından aşağıysa, ilham da vahiden aşağı bir mevkide yer alır. İlham vahye nispetle zayıf, rüyaya nispetle kuvvetlidir. Bütün bunların ışığında diyebiliriz ki gerçek ilim enbiya ve evliyanın ilmidir. Vahiy Resullere mahsus olup, Adem, Musa, İbrahim, Muhammed vs. Resullere vahiy gönderilmiştir. Nübüvvet de Risalet arasında fark vardır. Nübüvvet, kutsi ruhunu malumat ve mahlukatın hakikatini bilebilmesidir. Risaletse bu hakikatleri ehline yani faydalanmak isteyen ve buna kabiliyeti olan insanlara tebliğ etmektir. Bazen ruhlardan biri tevafuken bu hakikatleri elde edebilir fakat bir takım sebep ve özürler nedeniyle bunları tebliğ edemez. Ledünni ilim Hızır Aleyhisselam'da olduğu gibi nübüvvet ve velayet ehline mahsustur. Allahu Teala bunu haber vererek ona ledünlüğümüzden bir ilim öğrettiki buyurmuştur. Emirul Mü'minin Hazreti Ali bin Ebu Talib Keremullahi Veche şöyle dedi. Dilim ağzıma konulunca kalbimde bin tane ilim kapısı açıldı. Her bir kapının da bin tane kapısı vardı. Başka bir sözünde: Benim için bir minder konsa ve ben onun üzerine otursam, Tevrat ehline Tevratlarıyla, İncil ehline İncilleriyle, Kur'an ehline Kur'anlarıyla hükmederdim buyurdu. İşte bu öyle bir mertebedir ki, ona insani öğrenimle nail olmak mümkün değildir meğer ki ona ledün ilmi verilmemiş olsun Yine Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Musa zamanından beri Tevrat'ın şerhinin 40 yük olduğu anlatıla gelir Eğer Allahu Teala buna izin verseydi sadece Fatiha'nın elifinin şerhi 40 yük olurdu demiştir İlimlere bu derece vakufiyet ancak ilahi semavi ve ledünni bir yolla olabilir Allah-u Teala bir kula hayır dilerse kendisiyle onun arasında bir perdeyi kaldırır. Bu şekilde bir takım kevni sırlar o kula aralanır ve bunların manaları o kişinin zihnine nakşedilir. O da bu hakikatleri Allah'ın dilediği kullara açıklar. Hikmetin hakikatine ledün ilmiyle nail olunur. Bu mertebeye ermeyen insana hakim olamaz. Çünkü hikmet Allah vergisi olup allah Teala hikmeti dilediğine verir. Hikmet verilen kimseye çokça hayır verilmiştir. Bunu ancak akıl sahipleri tezekkür edebilir. Ayeti bu meseleyi aydınlatmaktadır. Ledün ilmine nail olanlar birçok ilmi tahsil etmekten, insani öğrenimin zahmetlerinden kurtulur. Az öğrenip çok bilirler, az yorulup çok istirahat ederler. Ey kardeşim, bilmiş ol ki vahyin kesilmesiyle risalet kafası kapanmıştır. Hakikat ortaya konduktan, din tamamlandıktan sonra insanların resul gönderilmesine zaten ihtiyacı kalmamıştır. Nitekim Allahu Teala bugün sizin dininizi tamamladım buyurmuştur. İnsanların ihtiyacı olan bütün ilimler açıklandıktan sonra resul gönderilmesi hikmete münafidir. Külli ruhun nuru insanları aydınlatmaya devam etmekte olup ilham kapısı kapanmamıştır. Çünkü insanların daima yardıma ve uyarılmaya ihtiyacı vardır. İnsanlar her an vezveselere kapıldıkları ve şehvete düştükleri için davet ve risalete değil, tembihe muhtaçtırlar. Bu sebeple Allahu Teala mucizevi nitelikte olan vahiy kapısını kapatmış, hayatın idamesini kolaylaştırmak maksadıyla rahmetinin tecellisi olan ilham kapısını açık bırakmıştır. Böylece Allahu Teala lütfunu ve dilediği kimseleri hesapsız rızıklandırdığını anlamaları için kulları arasında dereceler takdir etmiştir. İlimlerin Tahsilinde Ruhların Mertebeleri Ey kardeşim! Bilmiş ol ki ilimler insan ruhunda gizli bir halde mevcut olup tüm insanlar ilimleri öğrenmeye kabiliyetlidir. Bazı ruhlar sonradan meydana gelen herhangi bir arıza ve sebepten dolayı bu kabiliyetini kaybedebilir. Zira insanlar tertemiz ve dürüst, hanif bir şekilde yaratıldı fakat şeytan onları aldattı. Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, hadis-i bu hususlara işaret eder. İnsan ruhu asili saflığını ve taharetini muhafaza etmesi halinde külli ruhun aydınlatmasına, işrak, istidatlı, ondan aklın kavrayabileceği suretleri anlamaya kabiliyetlidir. Lakin bazı ruhlar bu dünyada kendisine arız olan muhtelif hastalıklar ve çeşitli sebeplerden ötürü hakikatleri idrak edemez bir hale gelir. Bazıları da asli sıhhatini korur, bozulmaz. Böylece kabiliyetini kaybetmez. Bunlar vahiy alma kabiliyeti olan, mucizeler gösteren, bu kevni ve fesat aleminde tasarrufa muktedir olan nebilerin ruhlarıdır. Bu ruhlar asli sıhhati üzere kalabilmiş, arazi illet ve marazi unsurlarla mizaçları bozulmamıştır. Bu sebeple nebiler insanları fıtratlarındaki temizliğe çağıran ruh doktorlarıdır. Hasta ruhlar bu süfli dünyada muhtelif mertebeler oluşturur. Bunlardan bir kısmı birazcık dahi olsa mevki-makam hastalığına yakalanmış, hafızalarına nisyan bulutları çökmüş olmasına karşın devamlı tahallümle meşguldürler. Bu şekilde asli sıhhatlerini talep ederler ki bu gruba dahil olanlar az bir tedaviyle iyileşir, çok az bir tezekkürle nisyan bulutlarını tarumar eder. Bazıları da ömürleri boyunca ilim öğrenir. Günlerini ilim tahsili ve bir takım nazariyetleri tatkik etmekle geçirir. Fakat mizajları bozuk olduğundan hakikatleri anlayamazlar. Çünkü mizajı bozulunca ilaç fayda vermez. Diğer bir grupta hatırlayıp unuturlar. Riyazetle nefislerini yıpratırlar. Bu surete birazcık nur, az bir aydınlanma elde edebilirler. Bu tür mertebeler nefislerin dünyaya meyil etmesinden, fani meşguliyetler içerisinde boğulup gitmesinden meydana gelir. Ruhların hastalanması veya sıhhat bulması kuvvetlilik, zayıflılık derecesine göredir. İşte bu hastalıklar giderilirse ruhlar ledün ilminin mevcudiyetini ikrar ederler. Fıtratlarının temiz ve saf olduğunun farkına varırlar. Ruhlar, bu kesif bedene arkadaşlık etmekte ve hakikatlere perde olan bu zulmani aleme ikamet etmekle hastalanmış, gerçeği göremez olmuşlardır. Halbuki ruhlar, ilim öğrenmekte olmayan bir ilmi, ilmi madun icat etmek, mevcut olmayan bir aklı, akli mevkut meydana getirmek istemiyor. Bilakis bedeni sözlere yönelmek, bedenin ihtiyaçlarını karşılamak ve onu düzene koymak gibi bir takım meşguliyetler sebebiyle kendisine arız olan hastalığı gidermek, yaratılışlarından mevcut olan asli ilme dönmek istiyorlar. Nasıl ki çocuğunu seven müşfik bir baba, çocuğun bakımı, terbiyesi gibi işlerle uğraştığında diğer işleri unutursa, ruh da fazla sevgi ve şefkatinden dolayı bedene yönelmekte, onun onarımını, korunmasını, ihtiyaçlarının teminiyle uğraşmakta zayıf, bitkin düşmesi sebebiyle dünya denizinde boğulmaktadır. İşte bu yüzden ruhlar kaybettiğini bulmak, unuttuğunu hatırlamak için taallüme ihtiyaç duymaktadır. Taallüm, ruhun kendi cevheri aslisine yönelmesi, saadete ulaşmak ve kemale ermek için kendisinde kuvva halinde mevcut olan şeyleri fiile çıkarmasıdır Ruhlar cevheri aslilerindeki hakikatlere tek başına uğraşmayacak kadar zayıf düşerlerse, alim, Fazıl, müşfik bir muallime bağlanır, yardım için ona sığınırlar ki arzuladıkları şeye nail olabilsinler. Tıpkı kendisini tedavi etmeyi bilmeyen fakat sıhhatin arzu edilen güzel bir şey olduğunun farkında olan bir hastanın müşfik bir tabibe başvurarak halini arz etmesi ve ona tedavisi için sığınmasın gibi. Biz baş ve göğsünden istisnai bir hastalığa yakalanmış olan bir alim tanıdık ki, Hastalığının devam ettiği zaman zarfında ömrü boyunca öğrendiklerini unuttu. Hafızasında olan her şey birbirine karıştı. Bu alim şifa bulutası sıhhatine kavuştuğunda unutkanlığı gitmiş, hastalık günlerinde unutmuş olduğu malumatları tekrar hatırlayabilmiştir. Bu olaydan anlıyoruz ki bilgiler yok olmazlar, unutulurlar. Bilgilerin yok olmasıyla unutulması arasında fark vardır. Mav Nakış ve izlerin hafızadan tamamen silinmesi, nisyansa, gün ortasında güneş ışıklarının bulutlar tarafından perdelenmesi ve ortalığın güneş batmışçasına kararmasın gibi hafızadaki nakışların gizlenmesidir. Öyleyse ruhun talimle meşgul olması, yaratılıştaki temizliğine ve fıtratına dönmesi için kendisine arız olan hastalığı def etmeye çalışmasından başka bir şey değildir. Ey kardeşim, ruhun cevher ve hakikatini, Taallüm sebep ve gayesini anladıktan sonra bilmiş ol ki hasta ruh taallüme ömrünü ilim tahsili için harcamaya ihtiyaç duyar. Hastalığı hafif, derdi az, uğradığı bela önemsiz, nisyan bulutu ince, mizacı sağlam olan ruh, fazlaca taallüme ve bu uğurda uzun müddet yorulmaya ihtiyaç duymaksızın birazcık tefekkürle aslına döner. Kendi hakikatine yönelir ve sıfatlarına vakıf olur. Böylece onda kuvve halinde olan şeyleri fiile çıkar. Fıtratındaki hallerle bezenir. Bu surette kemale ermiş, kısa zamanda pek çok şey öğrenmiş ve bunları en güzel şekilde ifade eden bir alim olmuş olur. Külli ruha dönerek aydınlanır. Cüz'i ruha dönerek feiz saçar. Aşk yoluyla aslına benzeyerek hasreti ve kin damarlarını koparıp atar. Dünyanın fuzuli ve lüzumsuz süslerinden yüz çevirir. İşte bu mertebeye eren nefis hakikati bilmiş, kurtuluşa ermiştir ki bütün insanlar için arzu edilen mertebe budur. Ledünni ilmin hakikati ve lüzumu Ey kardeşim, bilmiş ol ki ilham nurunun sirayetinden ibaret olan ledün ilmi ruhun arınmasından sonra meydana gelir. Nitekim nefse ve onu düzeltip olgunlaştırana andolsun ayeti buna işaret etmektedir. Ruhun aslına dönüşü üç şeyle olur. A. Bütün isimleri tahsil etmek, aşk ve şevk onlardan bolca nasiflenmiş olmakla. B. Gerçek bir riyazet ve sağlam bir mürakebe Peygamber Efendimiz kim ilimle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Ve kim Allah'a kırk sabah ihlaslı bir şekilde yalvarırsa Allahu Teala hikmet fınarını onun kalbinden lisanına akıtır. Hadis-i şerifleri bu hakikate işaret etmektedir. C. Tefekkürle. Çünkü ruh ilim öğrendikten, Riyazetle meşgul olduktan sonra sistemli bir şekilde tefekkür ederse ona gayb kapısı açılır. Nasıl ki ticari usullere riayet ederek malının pazarlanmasını yapan bir tüccara kazanç kapısı açılır ve bu şartlara aykırı hareket eden tacir hüsrana uğrar, iflas ederse, aynı şekilde bir mütefekkir doğru yolda giderse kalbine gayb aleminden bir pencere açılır. Böylece bu kişi ilhamla desteklenen kamil bir alim olmuş olur. Nitekim Peygamber Efendimiz, bir saatlik tefekkür 60 senelik nafile ibadetten hayırlıdır buyurmuştur. Tefekkürün şartlarını başka bir risalemde anlatacağım. Çünkü tefekkürün izahı, keyfiyeti, hakikati çok mühim olduğundan uzunca açıklamalara ihtiyaç vardır. Bunun gerçekleşmesi de Allah'ın inayetiyle olur. Biz şu anda bu risaleyi bitiriyoruz. Buraya kadar olan açıklamalarımız erbabına yeter. Allah kime nur vermemişse O'nun nuru yoktur. Allah müminin dostu ve yardımcısıdır. Salat ve selam Efendimiz Hz. Muhammed'e O'nun al ve ashabının üzerine olsun. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet Allah-u Her an güvencem O'nadır. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Özel anlamıyla değil de genel anlamıyla ledün ilmi, Hayatın her safhasında ve her anında hal, harekat, düşünüş vesaire bütün insani durumlarımızı içine almaktadır. Hava, ışık ve yasu gibi aslında her yere, her şeye sirayet etmiş durumdadır. Çünkü âlem-i şehadette her şey âlem-i gaybda irtibatlıdır ve âlem-i şehadet âlem-i gayb tarafından çevre kuşatılmıştır. Mutlak ilim sahibi yalnız Allah'tır.